Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Dondurulmuş Zaman Yazan Mustafa Kovancı Dramaturg Bilge Bölükbaşı Yöneten Ejder Akışık Yapımcı Metin Öztekin Efektör Nebi Tam Yüksel Oynayan sanatçılar Harun Mehmet Ege, Cezmi Rüşte Asyalı, Atilla Cahit Çağran, Şule Ümit Sergen, Ayberk Bahre Aydın, Doğan Tuncel Yığıcı Merhaba efendim. Şey efendim ben ilanınızı okudum da aşçı arıyor musunuz? Ha, ha evet evet evet. Geçin içeri. Vay vay vay. Burası bir saray yavrusu sanki. Sahipleri çok zengin anlaşılan. Şöyle oturabilirsiniz. Adınız? Atilla. Bon servisiniz var mı? Atilla Bey, deneyimli misiniz? Beyefendi ya da hanımefendi benimle görüşmeyecek mi? Hayır, hayır buna gerek yok. Ama beni tanımadan nasıl işe alacaklar? Adım Harun. Ben bu evin kahyasıyım. Hem de beyefendinin en yakın dostuyum. Yani onun bütün işleriyle siz mi ilgileniyorsunuz? Beyefendiye bir daha o diye hitap etmenizi istemiyorum. Cezmi Bey'le ve benimle konuşurken saygılı olmalısınız. Burada haddini aşan insanlardan hiç hoşlanmayız. Özür dilerim efendim. Güzel, çabuk öğreniyorsunuz Atilla Bey. Bu manikane varlıklı ve önemli bir beyefendinin evidir. Bu gerçeği aklınızdan hiç çıkartmayın. Şey, ben ilk defa böyle bir ortamda bulunuyorum da o yüzden... E Şimdi soruma cevap verin. Ustalığınızı nasıl kanıtlayacaksınız? Buyurun. Bunlar çalıştığım restoran ve kulüplerden aldığım bonservisler. Hmm. Bakın. Evet, evet, evet. Mükemmel, mükemmel. Sanırım işe başlamanız için bunlar yeterli. Yani evet. işe alındın mı? Evet. Bu evde yalnızca benimle muhatap olacaksınız. Size her gün pişirmeniz gereken yemeklerin listesini vereceğim. Siz de bu görevinizi yerine getireceksiniz. Merak etmeyin. Yemeklerimi tadan parmaklarını yememek için kendini zor tutar. Atilla Bey, bu işi istiyorsunuz. Öyle değil mi? Evet. Aksel'de şu an burada olmazdım. Bakıyorum da az önce söylediklerimi hemen unuttunuz. Burada iş için bulunuyorsunuz. İnsanlarla samimi olup eğlenmek için değil. Şey, ben yalnız Lütfen, lütfen ee... sözümü kesmeyin. Bundan hiç hoşlanmam. Beyefendiyle de benimle de herhangi bir arkadaşınızla konuşur gibi konuşamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Parmak yemek filan bu, bu evde böyle sözler duymak istemiyorum. Anlıyorum efendim. Güzel. Şimdi size kalacağınız odayı göstereyim. Bir saat dinlendikten sonra işinizin başına geçersiniz. Peki Harun Bey. Harun. Akşam yemeği tam saat sekizde hazır olsun. Biliyorsun Şule Hanım yemeğini her akşam aynı saatte yemek ister. Haklısınız Cezmi Bey. Şule Hanım'ın bekletilmeye hiç tahammülü yoktur. Ee, kahve içer misiniz? Aa, teşekkür ederim Haruncuğum. Şimdi olmaz. Aa, Ayberk artık kocaman adam oldu. Öyle değil mi? Evet Cezmi Bey. Ee, babası gibi tam bir beyefendi oldu. Hı hı. Bu yıl üniversiteden mezun olacak. Aslında ben oğlumun hep iyi bir mühendis olmasını isterdim. Ama ne yazık ki çocuklar ailesinin her isteğini yerine getiremiyor. Olsun. Ayberkin çok iyi bir mesleği var. Gelecekte iyi bir avukat olacağından eminim. <gülüyor> Haklısın Haruncuğum. Zaten çocukluğundan beri hep annesinin avukatlığını yapıp durdu. Bilirsin annesini çok sevdiği için Şule'nin... ...adeta üstüne titrer. Evet efendim. Ayberk gibi annesiyle babasının bir dediğini iki etmeyen bir çocuk... ...bu devirde az bulunur. Hı. Neyse. Şimdilik e, sizi yalnız bırakmak zorundayım. Çünkü akşam yemeği için gerekli hazırlıkları yapmam gerekiyor. Peki. Peki. Nasıl istersen. Ayberk, okulunun açılmasına üç hafta kaldı. Öyle değil mi? Evet babacığım. Peki tatilin nasıl geçiyor? Hayatından memnun musun? Annem ve babamla birlikteyim. Mutsuz olmam için ortada hiçbir neden yok. <gülüyor> Oğlumuz bugüne kadar bizi hiç üzmedi. Ayberk'in akranlarına bakıyorum da çoğu ailesini zor durumda bırakacak isteklerde bulunuyor. Çok şükür Ayberk öyle bir gence olmadı. Bugüne kadar sizden istediğim her şeyi yerine getirdiniz. Aşırıya kaçıp iyi niyetinizi kötüye kullanmak istemem. Aferin oğlum. Dilerim hayatın boyunca böyle düşünürsün. Bir de oğlumuzun kendisi gibi iyi huylu bir kızla mutlu bir evlilik yaptığını görsek. Ay belki sık sık rüyamda eşi ve çocuklarıyla birlikte gülüp eğlenirken görüyorum. <gülüyor> Torunlarını sevmek için acele etmemelisin anneciğim. Aa. Haklısın oğlum. Henüz çok gençsin. Şule. Rüya dedin de aklıma geldi. Ben de dün gece bir rüya gördüm. Ne gördün? Anlatsana Cezmi. Rüyamda üçümüz ağlayan kayanın tepesinde geziyoruz. Ah o tepeyi çok severim. Yıllar önce beni oraya pikniğe götürmüştün. Evlilik kararımızı orada almıştık. Uzun zamandır ağlayan kayaya piknik yapmaya gitmiyoruz. O kayalık bana da heyecan veriyor anne. Yazın bile kayalardan şıpır şıpır suların akması çok ilginç. Tepenin zirvesinde ağlayan kayanın hemen yanındaki düzlükte oturmuş piknik yapıyoruz. Her şey o kadar güzel ki hepimiz mutluluktan uçuyoruz. Ama yaşadığımız zaman dilimi bugün değil 12 yıl öncesi. Her şey ne kadar güzel öyle değil mi Cezmi? Haklısın canım. canım. Ayber çok, çok cesaretli bir çocuk. çocuk. sana kayanın ucuna de doğru de gidiyor. Anne, anne baba yanıma gelin. Burası çok güzel. Hadi oğlumuzun yanına gidelim Şule. Aa, ah, ne yapıyor bu çocuk? Eyvah kayanın üstüne çıkıyor. Ayber, Ayber dur kımıldama. Bekle yanına geliyorum. Oğlum oğlum yapma sakın çıkma oraya. Ah çıktı bile. Oğlum, oğlum dikkat et Şule ayberk'i tut. Aman tanrım, düşüyorlar. Gerçekten çok kötü bir kabus görmüşsün baba. Girin Vakit oldukça geç oldu ee, Yemek servisini kaldırmamı ister misiniz? Evet Harun Kendimi çok yorgun hissediyorum Artık yatıp dinlenmeliyim Umarım bu gecede aynı kabusu görmem Şu tavayı uzatabilir misiniz? Buyurun Atilla Bey. Teşekkür ederim. Nasıl? Buraya iyice alışabildiniz mi? Benden istediğiniz herhangi bir şey var mı? Şey aslında var. Söyleyin. <gülüyor> Çekmenize gerek yok. Harun Bey odamdaki televizyon bozuldu. Dün gece televizyon izleyemedim. Ee, bakın bu hiç aklıma gelmemişti. Odanızdaki televizyon oldukça eskidir. Ömrünü doldurmuş olmalı. Size yenisini alırız. Sağ olun Harun Bey. Başka bir şeye ihtiyacınız var mı? Ee, size bir şey sormak istiyorum. Nedir? Yemekleri hep beş kişilik hazırlıyoruz. Oysa evde üç kişiyiz, öyle değil mi? Sanırım işe başladığınız zaman aramızda geçen konuşmayı unuttunuz. Hayır, unutmadım. Beni ilgilendirmeyen sorunlara karışmamam gerektiğini biliyorum. Güzel. O halde herhangi bir sorunumuz yok. Ama ben... Yalnızca yemek yapıp bulaşık kıyan bir robot değilim, insanım. Dolayısıyla etrafımda neler olup bittiğini merak etmem doğal değil mi? Beyefendi yemeğini ailesiyle birlikte yer. Bunun size daha önce de söylemiştim. İnsanın ailesiyle birlikte yaşaması çok mu garip? Ama nasıl olur? Ben bu evde sizin, Cezmi Bey'in ve benim dışında kimseyi görmüyorum. Yanılıyorsunuz Attilla Bey. Bu malikanede de bizden başka iki kişi daha yaşıyor. Cezmi Beyine eşi Şule Hanım ve oğulları Ayberk. Hayret, bir haftadır buradayım ama onları hiç görmedim. Gerçi malikane çok büyük. İnsan neredeyse içinde kaybolacak. Aklınızı diğer insanları düşünerek meşgul etmeniz yalnızca işinizdeki veriminizi azaltır. Biz de işini kötü yapanlarla çalışmak istemeyiz Attilla Bey. Cezmi Bey, ısmarladığınız kitapları getirdim. Aa, teşekkür ederim Harun. Onları masanın üzerine bırakıver lütfen. Gel Harun, gel. Şöyle karşıma otur, biraz sohbet edelim. Peki efendim. Ah, ah. Sen de olmasan ne yapardım bilemiyorum. Her şeyimle çok yakından ilgileniyorsun. Okumak istediğim kitapları bile sen alıp geliyorsun. Aslında en azından kitapçılara olsun sizin gitmenizi isterdim. Gezip dolaşırsam gözümün gönlümün açılacağını düşünüyorsun öyle değil mi? <gülüyor> Tabii. insan gününü her zamankinden farklı şeyler yaparak değerlendirirse morali düzelir. <gülüyor> zaman zaman köpeğimle birlikte ormanda yürüyüş yapıyorum. Bu da bana yetiyor dostum. Ben yalnızca yaşamanızın daha iyi olmasını istiyorum. Evet, evet Harun, evet. Etrafımda pervane gibi dönüp duruyorsun. Umarım benden şikayetçi değilseniz. Yok yok yok. Çok memnunum. Çok memnunum. Ama içine düştüğüm suçluluk duygusu bazen beni çok eziyor. Neden böyle bir hisse kapıldığınızı söyler misiniz Cezmi Bey? Benim ve ailem için koşuştururken kendi hayatını ihmal ediyorsun. <gülüyor> böyle bir şeyi düşünmenize hiç gerek yok. Çünkü hayatımdan memnunum. Evlenip bir yuva kurmanı çok isterdim. Bazen ben de bir ailem olmasını hayal ediyorum. Ama tıpkı şu hayatım gibi hayallerle gerçekler birbirine karışıyor. Sonra o labirentte kaybolmaktan korkup onları beynimin bir köşesinde unutuyorum. Beş yıl önce yanımızda çalışan aşçı kadınla çok iyi anlaşıyordun. Onunla evlenmek istediğini biliyorum. Bu isteğini neden gerçekleştirmedin? <gülüyor> Birbirimize uygun olmadığımızı anladık. Bu sözlerin bana hiç inandırıcı gelmedi. Gerçekleri ne zaman konuşacağız? <gülüyor> anlaşıldı anlaşıldı. Bugün e, sizin canınız sıkılıyor. Satranç oynamaya ne dersiniz? Konuşmaktan kaçmak için satranç oynamak istiyorsun değil mi? Peki öyle olsun bakalım. Getir satranç takımını. Kolay gelsin Teşekkür ederim efendim Ne yapıyorsunuz Atilla Bey? Gülleri buduyordum efendim Benimle konuşurken neden böyle heyecanlanıyorsunuz? Özür dilerim efendim Sizinle ilk defa karşılaştığım için biraz heyecanlandım da Rahat olun lütfen rahat, rahat. Benden çekinmenize gerek yok Peki efendim Nasıl? İşinizden memnun musunuz? Evet beyefendi Sayenizde çok rahatım. Sizinle Harun Bey ilgileniyor. Ama benden istediğiniz herhangi bir şey olursa... ...çekinmeden yanıma gelebilirsiniz. Bugüne kadar çalıştığım iş yerlerinin içinde... ...en rahat ettiğim yer burası. Hmm, böyle düşünmeniz beni çok mutlu etti. Şey... ...eşiniz ve oğlunuz... ...nerede acaba? Birlikte gezmeye çıkmışlardı. Ha, o, onları görürseniz... ...Şule Hanım'a saatini bulduğumu... ...söyler misiniz? E, Saatini bulamıyordu da Meğer banyoda unutmuş Neyse ben biraz yürüyüş yapacağım ee, Size kolay gelsin Sağ olun efendim Baba, yarın şehre birlikte gidelim mi? Olmaz Ayberk. Yarın evde bulunmak zorundayım. Biliyorsun yeğenim gelecek. Aslında sen de evden çıkmasan fena olmaz. Nasıl istersen. Doğan nasıl biri acaba? Onunla aynı yaştasınız. Ama henüz birbirimizi tanımıyoruz. Amcamla neden görüşmüyorsun baba? Daha önce sana bu konu hakkında konuşmak istemediğimi söylemiştim. Özür dilerim. Ama kuzenim gelince eski defterler ister istemez açılacak, öyle değil mi? Beni kimse istemediğim şeyleri yapmaya zorlayamaz. Buna yeltenen kişinin bu çatı altında yeri yoktur. Ay, elbette. Lütfen sinirlenme babacığım. Umarım Doğan'la birlikte iyi vakit geçirirsiniz. Doğan ne iş yapıyormuş? Hı, hiçbir fikrim yok. Onu on yıldır görmüyorum. Küçükken senin gibi çok güzel bir çocuktu. Neyse nasıl olsa onu yarın göreceğiz. Peki baba. Televizyonu açmamı ister misin baba? Hayır. O halde satranç oynayalım. Hmm. Canım istemiyor Ayberk. Geçen gün birlikte izlediğimiz filmi tartışmaya ne dersin? Ee, hadi satranç oynayalım. Belki o zaman kafamdaki bulutlar... Biraz olsun dağılır. Doğa. Kocaman delikanlı olmuşsun. <gülüyor> Amcacığım aslında hep çocuk olarak kalmak isterdim ama ne yazık ki büyüdüm. <gülüyor> Zamanın önüne geçmek mümkün değil ki. Haklısınız. Ha, Ayberk'le henüz tanışmadın. Hava almak için dışarı çıkmıştı. Oğlum da benim gibi doğayı çok sever. Merak etme biraz sonra gelir. Ben zannediyordum ki... Ayberk'le çok iyi anlaşacaksın. O da senin gibi sıcakkanlı bir çocuktur. Öyle mi? Ne iyi... Ayberk'le ikimiz baba oğuldan çok arkadaş gibiyiz. Ama ne demişler davul bile dengi dengine. Siz aynı yaşta olduğunuz için çok eğlenceli zaman geçireceksiniz. Umarım öyle olur amca. Doğancım, uygarlığın temeli insanca konuşabilmektir. Amca size sormak istediğim bir şey var. Nedir? Bir dakika. Buyurun girin. Ee, özür dilerim ee, rahatsız etmiyorum Yok ee, yok yo. ee, bir sorun mu var Harun Yalnızca akşam yemeği için özel bir isteğiniz var mı diye soracaktım hmm. ee, Doğan aşçımız çok iyi bir ustadır istediğin yemekleri yapabilir <gülüyor> O halde usta bir aşçının pişirdiği her yemek yenir Bu durumda bence özel bir istekte bulunmaya gerek yok <gülüyor> Sevgili yeğenimin söylediklerini duydun Haruncuğum Peki efendim Evet, şimdi söyle bakalım benden öğrenmek istediğin şey nedir? Şule yenge ile Ayberk'in sağlığı nasıl? İyiler, çok iyiler. Şimdiye kadar çoktan yanımızda olmaları gerekiyordu. Aa, en iyisi ben ne yaptıklarına bakıp geleyim. Siz bilirsiniz amcacığım. Merak etme, üç dört dakika sonra burada oluruz. Peki. Bey şayet amcanızı üzmek istemiyorsanız bu konuda oldukça hassas davranmanız gerekiyor özellikle Sofra'da. Elimden geleni yaparım bundan eminim. Çünkü size güveniyorum. Teşekkür ederim Harun Bey. Aa, gördüğüm kadarıyla akşam yemeği için servisi hazırlamışsın Harun. Evet efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Artık gidebilirsin. ...yemek servisini Şule yapar. Olur Cezmi Bey. Sizlere şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa... ...beni çağırırsınız. Elbette, elbette. Teşekkürler Haruncığım. Eee? Seni fazla bekletmedim umarım. Hayır amcacığım. <gülüyor> Evimizde her zaman misafir olmuyor. Bu yüzden karşına iyi bir şekilde çıkmak için hazırlık yaptıklarını söylediler. Onları biraz daha beklemek zorundayız. Buna neden gerek duyuyorlar? Ben yabancı değilim ki. Doğru söylüyorsun yavrucuğum. Ama Şule'nin huyunu bilemezsin. O çok hassas bir kadındır. Sanırım bu yüzden olacak. Her şeyi abartmaya bayılır. Anlıyorum. <gülüyor> ne yazık ki Ayberki de kendine benzetti. Titizlik yarışması açılsa herhalde ana oğul birinci ve ikinci olurlar. Ayberk'in sizlerle böyle uyum içinde olması çok güzel. Akşam yemeğinden sonra istersen satranç oynayabiliriz. Ama ben ne yazık ki satranç oynamayı bilmiyorum amcacığım. Olsun, Ayberk'le birlikte sana öğretiriz. Bu iyi olur. İnsan yaşamı boyunca sürekli yeni şeyler öğrenmeli. Aksi halde kendimizi tekrar ederek yaşamı sıkıcı hale getiririz... ...sonra da oflayıp puflamaya başlıyoruz. Haklısınız amcacığım. <gülüyor> Heh, nihayet eşimle oğlum geldi. Girin lütfen. Cezmi, çocuklar birbirini çok sevdi. Adeta kardeş gibi oldular. Keşke ayrı büyümeselerdi. Çok haklısın güzelim. Şimdi neredeler? Ayberk doğanı ağlayan kayaya götürdü. Aslında oraya gitmelerini hiç istemiyorum. Ama sabah o kadar istekliydiler ki... ...sesimi çıkaramadım. Boşuna endişeleniyorsun hayatım. Artık ikisi de çocuk değil. Doğru. Ama o tepe farklı bir yer. Issız bir doğa parçası. Üstelik korkunç kayalar var. Islak ve kaygan. Düşüp bir yerlerini kırabilirler. Aman Cezmi. Şimdi beni de korkutmaya başladın. Neden hep böyle karamsar şeyler düşünüyorsun? Bilemiyorum. Doğada ne zaman ne olacağı pek belli olmaz. O gördüğün kabuslar yüzünden böyle korkuyorsun. Ama hayatımızı rüyalarımızın yönetmesine izin vermemeliyiz. Söylemesi kolay. Korkuyorum neden beni anlamıyorsun güzelim Çoğu zaman evden dışarı çıkmak istemiyorum Zaten yıllardır bir yere gittiğimiz yok Ah seni gezdiremediğim için çok üzgünüm Son yıllarda insanlar şehir caddeler bütün bunlar sanki beni boğuyor Anlıyorum Cezmi İstediğin zaman Harun seni gezmeye götürebilir Bunun ne anlamı var Hayatını parçalayıp böldüğümü düşünüyorum bu yüzden korkunç bir suçluluk duygusu içinde kıvranıyorum. Oo, kendini böyle yıpratmamalısın. Seni böyle mutsuz görmeye asla dayanamam. Şöyle, şöyle teşekkür ederim hayatım. Bu sıcaklığından, bu sevginden uzak kalmak ölümüm olur. Şşt. Böyle konuşmak sana hiç yakışmıyor. Kolay gelsin. Sağ olun Doğan Bey. Çiçekleri sulamak çok zevkli bir iş olmalı. Evet efendim. Atilla Bey... ...musluğu neden kapattınız? Yoksa sizi rahatsız mı ettim? Hayır efendim. İşim bitti. Bahçedeki bütün çiçekleri suladım. <gülüyor> Sizin yalnızca bu evin aşçısı olduğunuzu zannediyordum. Demek aynı zamanda bahçıvanlık da yapıyorsunuz. Pek sayılmaz Doğan Bey. Bahçeyle ilgilendiğim için ayrıca ücret almıyorum. Toprakla... Çiçeklerle ilgilenmek beni rahatlatıyor. Belki de çocukluğuma, memleketime duyduğum özlemi böylece gidermeye çalışıyorum. Bu uğraşınızdan dolayı amcamın da çok mutlu olduğundan eminim. Nasıl söylesem, Cezmi böyle pek konuşma fırsatım olmuyor. Anlıyorum. Amcam oldukça içe kapanık bir insan. Bu yüzden de çevresindeki insanlarla pek ilgili değil. Herhalde eşi ve oğlu da kendisi gibi. Ne demek istediğinizi anlayamadım. Cezmi Bey'in eşini ve oğlunu henüz görmedim. Söyler misiniz, nasıl insanlar? İkisi de iyi insanlar. Kimseye herhangi bir zararları yok. Burada gördüğüm, konuştuğum tek kişi Harun Bey. O da yalnızca işime ait meselelerden konuşuyor. E bazen aynı ortamda yaşayan insanlar birbirleriyle konuşmak istemeyebilir. Doğrusunu söylemek gerekirse, böyle garip davranan insanlara alışık değilim. Neden soğuk olduklarını düşünüyorum ama işin içinden çıkamıyorum. Aklınızdan neler geçiyor? Zengin oldukları için burunları büyük desem değil. Çünkü ikisi de insanca konuşuyor. Düşünceli ve kibarlar. O halde size göre kendi kabuklarında yaşamalarının nedeni nedir? Bilemiyorum Doğan Bey. Başka sorunları olmalı. Belki Cezmi Bey'in, hatta Harun Bey'in de psikolojik sorunları var. <gülüyor> Hangimizin sorunu yok ki? Doğru. Ama ben efkarlandığım zaman ya türkü söylerim ya da eski fotoğraflara bakıp ağlarım. Ertuğrul, hiçbirim kalmaz. <gülüyor> Herkesten sizin gibi davranmasını bekleyemezsiniz. <gülüyor> Doğru. Şey, nereden geliyordunuz? Etraftaki güzelliklerin tadına varmak için biraz gezintiye çıkmıştım. Yalnız mı? Neden sordunuz Atilla Bey? Hiç, yani Harun Bey sizin Ayberk Bey ile birlikte olduğunuzu söylemişti de. Her zaman böyle cevabını bildiğiniz sorular sorar mısınız? Özür dilerim. Yalnızca. Ayberk Bey yanınızda göremeyecek. Ayberk'i merak etmenize gerek yok. Kendisi az sonra burada olur. Şimdi izninizle eve gidiyorum. Peki, şey. Evet. Benimle sohbet ettiğiniz için teşekkür ederim Doğan Bey. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Cezmi Bey pencereden bakıyor. Acaba bizimi izliyordu? Yazık. Bu delikanlıyı da kendilerine benzetmişler. Az sonra demeyi Doğan Bey'e de öğretmişler. Bunlar... ...televizyon kanallarını da geçti. <gülüyor> Ayberk Bey az sonra gelecek. Şule Hanım az sonra burada. Az sonra. Az sonra. Az sonra. Harun... Bir sorun mu var? Hayır efendim neden sordunuz? Bugün Doğan'ı Atilla Bey'le konuşurken gördüm. E, bunun için mi rahatsız oldunuz? Aşçımız Doğan'la oldukça hararetli bir şekilde konuşuyordu. Kimse kurulu düzeninin yıkılmasını istemez öyle değil mi? Elbette Cezmi Bey ama telaşlanmanıza gerek yok. Atilla Bey'in bize herhangi bir zararı dokunmaz. O kendi halinde bir insan. Aynı zamanda da meraklı. İsterseniz onunla tekrar konuşabilirim. İşini kaybetmekten çok korkuyor. Arada sırada ona kim olduğunu hatırlatmak yararlı olabilir. E, i̇şine karışmayı sevmem bilirsin. Ben yalnızca endişelerimi ifade etmek istedim. Merak etmeyin. Üzülmenize asla izin vermem. E, buyurun e, girin lütfen. Aa, gel gel Doğan gel. Nasıl? Şimdi iyi misin? İyiyim amcacığım. Bugün herhalde biraz fazla yürüyüş yaptım. Buna alışkın olmadığım için de ayaklarım ağrıdı. <gülüyor> Doğan, aç mısın yavrum? İstersen Harun Bey sana yiyecek bir şeyler getirebilir. Akşam yemeğine daha iki saatimi... <gülüyor> ben o sorunu çözdüm. Nasıl? Mutfaktan geliyorum. Bir şeyler yedim. Bunu neden yaptınız Doğan Bey? Benden istemeliydiniz. Size servis yapmak benim görevim. <gülüyor> Sağ olun Harun amca. Aklıma estiği zaman buzdolabından yiyecek alıp yemeye bayılırım. Aslında bunu da pek yapamadım çünkü aşçınız her şeyi önüme getirdi. Aa, sevgili yeğenime kızma Harun. İnsanların böyle küçük zevklerini engellemek... ...özgürce uçan bir kuşu kafese kapatmaya benzer. <gülüyor> Amca, sizin bu benzetmelerinize bayılıyorum. <gülüyor> Haklısınız Doğan Bey Cezmi Bey'in çok ilginç edebi benzetmeleri vardır Ya bana böyle güzel sözler söylemeye devam edecek olursanız Şımarmamın önüne geçemezsiniz ha? İyi ki geldiniz Doğan Bey Amcanız çok mutlu Benim de mutlu olmamı ister misiniz? O nasıl söz elbette O halde bana artık Doğan Bey demekten vazgeçin lütfen Çünkü ben size Harun amca diyorum Peki peki Doğan Alışkanlık işte. Ee, arada sırada ağzımdan kaçarsa kızmak yok ama. Anlaştık Harun amca. Amca. Hmm. İzin verirseniz sizinle önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Eh, elbette elbette. İstediğin gibi konuşabilirsin Doğan. Şey nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Günlerdir buradayım. Yoksa hoşuna gitmeyen bir şey mi oldu? Ee, özel bir konuysa sizi yalnız bırakabilirim. Aa, burada kalmanızı rica ediyorum Harun amca. Gördüğüm kadarıyla bu ailenin bir ferdi gibisiniz. Bu yüzden söyleyeceklerim sizi de ilgilendirir. Peki Doğan. Biliyorsunuz babam beş ay önce vefat etti. Ya keşke son yolculuğuna çıkmadan önce onunla sorunlarımızı halledebilseydik. Böyle olmasını istemezdim. Babanla ben aslında çok iyi anlaşırdık. Annemin aramızdan ayrılacağı günü beklerken önce babam vefat etti... İki ay sonra da annemi yitirdim İkisi için de çok üzüldüm Ama Daha çok senin yalnız kalışın Beni üzdü Fakat için rahat olsun Kendini yalnız hissetmeni istemiyorum Çünkü ben de senin baban sayılırım Teşekkür ederim amcacığım Merak etme hayatta başarıyla ilerlemen için Elimden gelen her şeyi yapacağım ee, Babam annemin hastalığını Tedavi ettirebilmek için Bütün birikimini harcadı Para ihtiyaçları karşılamak için lazımdır. Haklısınız Harun amca. Annemin tedavi olabilmesi için çok çaba harcadık. Ama hastalığı oldukça ilerlemişti. Yine de yılmadık. Babam para bulabilmek için evimizi sattı. Yurt dışına gittik. Keşke bütün bunlardan daha önce haberim olsaydı. Ne yazık ki harekete geçmek için çok geç kalmıştık. Babamın kalbi de bu üzüntüye dayanamadı. Babanın anneni ne kadar sevdiğini iyi bilirim evladım. Evet amca. Daha düne kadar bütün bu olanlardan haberim yoktu. Eğer bilgim olsaydı elimden geleni yapardım. En azından yuvanızı satmanıza gerek kalmazdı. Sahi mi? Elbette. Yoksa beni duygusuz bir insan olarak mı tanıyorsun? Ha, babamla görüşmediğiniz için e, sanmıştım ki... Geçmişte babanla aramda geçen gerilim ayrı bir konu. Bunu başka şartlar altında konuşup değerlendirmek daha doğru olur. Buraya gelip sizden yardım istemek için babama defalarca ısrar ettim... Ama babam gururunun önüne geçemedi. Keşke sorunlarımızı kendi elimizle yokuşa vurmasaydık. Herhalde bu durumda herkes kendisini suçlu hissediyor. Doğru söylüyorsun Harun. Peki buraya nasıl geldin Doğan? Yani sanırım beni görmeye karar vermen pek kolay olmamıştır. Defalarca otobüs terminaline gidip sonra da vazgeçtim. Çünkü babam hayattayken sizinle görüşmemi hiç istememişti. Ama... Annemle babamı arka arkaya kaybedince... ...kendimi çok yalnız hissettim. Hmm. Anlıyorum yavrum. O duyguyu çok iyi bilirim. Doğruları konuşmak hoşuma gitti. Geçmişle yüzleşmek çok güzel. Her zaman bunun özlemini çekiyordum. Bugün hiç bitmesin istiyorum. Ha sahi... ...benden ne isteyecektin Doğan? Artık hayata atılmak istiyorum... Bir yerden başlamak zorundayım amca. Elbette yavrum. Atacağın adımları iyi hesapladıktan sonra hayat yolunda yürümek kolaylaşır. Ya, amca, bana yardımcı olabilirseniz kendime bir muhasebe bürosu açmak istiyorum. Tabii, tabii. Neden olmasın? Yani bana yardım edecek misiniz? Elbette. Geniş bir ofis tutarız. Önümüzdeki yıl Ayberk'in okulu bitiyor. Birlikte çalışırsınız. Ama ben tek başıma çalışıp kendimi kanıtlamak istiyorum. Zaten bir yıl boyunca yalnız olacaksın. Evet ama... Neden sustun Doğan? Ha yoksa Aybertle anlaşamıyor musunuz? Sizinle bu konu hakkında da konuşmak istiyordum. Doğan umarım güzel şeyler söylersin. Bilemiyorum. Ama söyleyeceklerimden hoşlanmayabilirsiniz. O zaman bence konuşmamalısın. Harun amca, babam her zaman... Sana zarar verecek olsa da doğruları söylemekten kaçınmamalısın derdi. Söyleyeceklerini iyice merak etmeye başladım. Bu eve geldiğim günden itibaren... ...akşamları Şule yenge ve Ayberk'le birlikte yemek yiyoruz. Gündüzleri de Ayberk'le birlikte yürüyüşe çıkıyoruz. Bu konuyu kapatsak iyi olur. Hayır, hayır, hayır. Onu rahat bırak dostum. Henüz konuşmasını bitirmedi. Az önce saydıklarımın gerçekte hiçbiri olmuyor. Nasıl? Neden? Hayatta olmayan insanlarla birlikte yemek yiyoruz. Yıllar önce ölmüş olan oğlunuzla beni gezmeye gönderiyorsunuz. Böyle konuşma Doğan. Onlar yaşıyor. Şule, Ayberk bu evde. Anlıyor musun? Lütfen amca. Oğlunuzun ve eşinizin yıllar önce vefat ettiğini neden kabullenmiyorsunuz? Ya Harun amca? Bu oyunu ısrarla devam ettirmenizde ne yarar var? Bütün bunlar seni ilgilendirmez. Ama bu oyuna benim de katılmamı istiyorsunuz. Olmayan bir insanla nasıl çalışabilirim? Harun, onu odasına götür biraz dinlensin. Günaydın amcacığım. Ah günaydın Doğan. Nasılsın? İyiyim. Otur lütfen, otur. Birlikte kahvaltı edelim Peki Çay mı içersin Meyve suyu mu Çay Peki Hı. Al bakalım Ne o bu sabah erkencisin Evet amca Aslında sizi karşımda görünce şaşırdım Öyle mi neden Çünkü sabahları bu kadar erken kalktığınızı bilmiyordum Ha aslında daha geç uyanırım ama zaten bu gece hiç uyumadım. Peki sen neden sabahın altısında ayaktasın? Benim de sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Herhalde akşam seni odana göndermeme üzüldün. Şey, bilemiyorum. Bazen olaylar istediğimiz gibi gelişmiyor. Haklısınız amca. Hadi bir şeyler yiyelim. Olur. Tabağına neden o kadar az yiyecek aldın? Böyle az yersen gününü pek iyi geçiremezsin. ha. <gülüyor> Babam da sizin gibi yemek yememe karışırdı. Öyle mi? Yani bu saatte kahvaltı etmeye alışık olmadığı için pek iştahım yok. Size eşlik etmeye çalışıyorum. Şey, amcam, ben bu sabah ayrılıyorum gidiyordun demek. Giderken bana hoşça kal demeyecek miydin? Size bir not yazmıştım. Masanızın üstüne bırakmayı düşünüyordum. Bana yazdığın o notu alabilir miyim? Elbette. Buyurun. Sevgili amcacığım, sorunlarınızla yüzleşmeden bana yardımcı olamayacağınızı düşünüyorum. Hoşça kalın. ...bana kızdınız mı? Yok, yok. Hayır. Hayır. Benimle tartışman... ...söylediğin o sözler... ...sabaha kadar... ...kulaklarımda yankılanıp durdu. Sizi üzdüğüm için özür dilerim. Ama bütün söylediklerimin... ...doğru olduğunu biliyorsunuz. Düşüncelerime sonuna kadar... ...sahip çıkmayı kardeşinizden yani babamdan... öğrendim. Ona da bunu... ...siz öğretmişsiniz. Baban seni çok iyi yetiştirmiş. Onunla gurur duyuyorum. Amca beni şaşırtıyorsunuz. Umarım benim bir ruh hastası olduğumu düşünmüyorsundur. Hayır. Ama sana göre davranışlarım pek de normal değil. Sizi yargılamaya çalışmıyorum. Yalnızca kendi yarattığınız dünyada değil... ...var olan gerçek dünyada yaşamanızı istiyorum. <gülüyor> Babanın bir kopyası gibisin. Onunla niçin görüşmediğimizi biliyor musun? Evet amca. Babam yalnızca ayrıntıları anlatmamıştı. Yıllar önce o uğursuz kaza olduğu zaman korkunç bir bunalıma sürüklendim. Kardeşim kliniğe yatıp ruhsal tedavi görmem için çok ısrar etti. Sonunda babanın üzerimde kurduğu bu baskıya dayanamayıp onu kovdum. Amca, ne büyük bir acı yaşadığının farkındayım. Ama her şeye karşın hayat devam ediyor. Bu gerçeği kabullenmek zorundayız. <gülüyor> hayat devam ediyormuş. Bu sözlerden nefret ediyor. Her akşam iki tane vitrin mankeniyle konuşuyorsunuz. O an için bu cansız nesnelerle konuşmak sizi rahatlatıyor olabilir. Ama bilmeniz gereken önemli bir şey var. Neymiş? Bu davranışlarınız bence Şule yengeyle Ayberk'i çok üzüyordur. Mezarlarında rahat olmadıklarından eminim Oo, Babanı herkesi yaşamımdan kovmuştum Neden aynı şeyi sana yapamıyorum ben Neden sana kızamıyorum Neden Çünkü ben sizin yeğeninizim Oğlunuz sayılırım Buraya geldiğim ilk gün bana çekingen bakışlarla bakıyordunuz Ama çok geçmeden yıllar öncesinde bıraktığınız o coşku O sevgi pırıltısı gözlerinizde tekrar belirdi bu sözlerinle bana nasıl acı verdiğinin farkında değil misin? İşte bu yüzden daha fazla acı çekmemeniz için yanınızdan ayrılıyorum. Doğan, Doğan. Otur lütfen gitme. Neden? Beni bırakmanı istemiyorum. Yanımda kalmalısın. Senden yalnızca eşimin ve oğlumun öldüğünü söylememeni rica ediyorum. Bu çok mu zor? Zorun da ötesinde imkansız. Çünkü ikisi de artık hayatta değil. Tıpkı annem ve babam gibi. Sus, sus. Şule yenge ne yazık ki oğluyla birlikte uçurundan aşağı düşerek öldü. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. Git. Git artık. Peki amca. Hoşçakalın. Hayatınıza girip böyle sizi üzdüğüm için özür dilerim. Do Doğan yavrum. Efendim amca. Lütfen gitme. Beni sen de yalnız bırakma. İnanın bunu ben de istemiyorum. Benim de bir yakınımın şefkatine sevgisine ihtiyacım var Ama gerçekleri kabul etmediğiniz için Kalbimdeki acı daha da büyüyor Yavrum gel Gel yanıma yaklaş Seni kucaklamak istiyorum Yavrum oh, Özür dilerim özür dilerim Birden sinirlerim boşaldı <gülüyor> Bu yaşta bir adamın ağlaması çok gülünç oluyor öyle değil mi Hayır amca Keşke bunu her zaman yapabilsek. Burada kalıp bu... ...dondurulmuş zamandan kurtulabilmem için... ...bana yardımcı olur musun? Bunu... ...gerçekten istiyor musunuz? Evet Doğan. Evet. Ama hemen değişebileceğimi sanmıyorum. Eğer bana yardım etmezsen... ...yeni bir düzene alışmayı asla başaramam. Peki. Peki. Ama bir şartım var. İstediğin her şeyi koşulsuz kabul edeceğim. Güzel. Ben de sizden bunu isteyecektim amcacığım. O halde anlaştık. Evet. Kalıyorsun. Evet. Yapacağımız ilk iş ne olacak biliyor musunuz? Ne? O cansız vitrin mankenlerinden bir an önce kurtulmak. Haklısın Doğan. Artık hayallerimin gölgesinden sıyrılmanın zamanı geldi. Merak ettiğim bir şey var. Nedir? Ama benden gerçeği saklamayacaksınız. Merak etmeyin Atilla Bey. Zaten yalan söylemekten nefret ederim. Az önce Harun Bey arabanın bagajına iki vitrin mankeni yerleştirip hızla buradan uzaklaştı. Demek mesele buydu. Sizce bu normal bir durum mu? Lütfen bu evde neler olduğunu bana da anlatır mısınız? Önce sakin olmalısınız. O vitrin mankenleri Şule Hanım'la Ayberk. Ama nasıl olur? Bundan on yıl önce ikisi de bir kaza sonucu vefat etti. Amcam bu acıyı kabullenemediği için eve iki manken almış. Şimdi olanları anlıyorum. Şule Hanım'la Ayberkin bu evde yaşadıklarına inanmıştım. Demek beni var olmayan iki hayale inandırdılar. peş doğrusu. Artık bu aile için her şey bambaşka olacak. Bu malikaneyi yeni güzel günler bekliyor. Umarım dediğiniz gibi olur. Çünkü ben de sağlıklı insanlarla birlikte yaşamak isterim. olduğumuza inanamıyorum. O kazadan beri kayalıklara ilk defa çıkıyorum Harun. Demek Ağlayan Kaya burası. Harika bir manzarası var. Öyledir Doğan öyledir. Ama bu güzellik ne yazık ki ailemi yuttu. Rahatsız olduysanız eve dönelim Cesmi Bey. <gülüyor> Hayır dostum. Buraya piknik yapmaya geldik öyle değil. Mi? Haklısınız. Her şey ne kadar güzel. Alabildiğine uzanan şu yeşillik... ...gökyüzüyle denizin şu mavisi... ...insanın içi yaşam sevinciyle doluyor. Ailem de burayı çok severdi. Hele Ayberk. Şu düzlükte koşmaya bayılırdı. <gülüyor> Sizlerden utanmasam... ...bu yaşta ben de çimenlerin üzerinde yuvarlanacağım. <gülüyor> Sana engel olan yok. Yok şimdi olmaz. Piknik sepetindeki o güzel yiyecekleri yiyip karnımı doyurduktan sonra belki. O halde ben piknik sofrasını hazırlayayım. Harun amca bunu birlikte yaparız. Acelesi yok. Ha, eve dönerken mezarlığı da ziyaret edelim. Ciddi misiniz? Elbette. Sevgili eşimin ve oğlumun mezarını merak ediyorum. Bakalım iyi bakmış mısın Harun? Peki benim. Gidelim. Ee, amcacığım... Yarın kente gidip birlikte emlakçıları dolaşacağız. Umarım iyi bir ofis buluruz. Ha o işi Harun Bey ile birlikte yapsanız olmaz? Mı? Hayır amca. Yanımda sizin olmanızı istiyor. Doğan, amcan fazla yüklenmiyor musun? Neden? <gülüyor> Çünkü cezbe Bey yıllardır kente gitmiyor. Demek ki gezip dolaşmasının artık zamanı gelmiş. Ha, Harun benim insanlar arasına girdiğim zaman rahatsız olacağından korkuyor. Doğrusunu isterseniz bundan ben de korkuyorum. Ne kendinizin ne de Harun amcanın size minik bir çocuk gibi davranmaya hakkı var. Hı. Ne garip. Şu an ben de aynı şeyleri hisseder gibiyim. Sizi her zaman dinamik, enerji dolu görmek istiyorum. Hem konuğumuzun memnun olması buna bağlı. Anlayamadım. Eve biri mi gelecek? E, bundan benim de haberim yok Haruncu. İzin verirseniz kız arkadaşımı sizinle tanıştırmak için buraya davet etmek istiyorum. Aa, bir, bir kız arkadaşın mı var? Evet amcam. E, bundan neden şimdiye kadar haberimiz olmadı? <gülüyor> Çünkü bu konu şimdiye kadar hiç açılmadı. Ve Harun hemen hazırlıklara girişmeliyiz. Önce piknik soframızı hazırlamaya ne dersiniz? E doğru ya. <gülüyor> Açayı oynamaz derler. <gülüyor> <gülüyor> Kovancı'nın yazdığı Dondurulmuş Zaman adlı oyunumuzu dinlediniz. Yöneten Ejder Akışık, yapımcı Metin Öztekin, efektör Nebi Tam Yüksel. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.